Şeytanın rejim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin, ve ila cemil enbiyy vel mürselin, ve ila cemil evliyayı, velhamdülillahi ve Rabbil alemin. Nasıl ki insanın bir zahiri olarak fiilleri var, bir de manevi olarak fiilleri vardır. Yani gönlünün fiili vardır. Gönlün fiili nedir? Sadece aşktır, imandır. Veya tam tersi küfürle dolar. Dolayısıyla oradan küfür çıkar. Şirk çıkar, nifak çıkar. Allah'ın el-ef'anul hüsnası da öyledir. Bir kura zahiri olarak yaptığı muamele vardır. Bir de manevi olarak yaptığı muamele vardır ikisi aynı kapıya çıkar. Onun için efali öğrenirken hem zahiri olarak muamelesini hem manevi olarak Allah'ın muamelesini anlayacağız. Nüzul sırasına göre Allah'ın efalini muamelesini işini anlamaya çalışıyordu. Sıra Rıza fiiline gelmiş, efaline gelmiş. Rıza. Allah razı olur, Allah razı eder. Allah, kurunun kendisinden, kendisinin rızasını istemesini ister. Buna beraber Allah'ın muamelesine, Allah'ın ikramına, yaratmasına, takdirine, razı olmasını ister ve emreder razı olur. Gurunun küfrüne razı olmaz. Şükrüne razı olur dedi. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razıdır buyurur. Çift taraflı. Rızaya davet eder. Bununla beraber Allah onları razı eder cennet ehli razıdır. Rabbinden razı olmuş. Allah verecek ve razı edecek buyurur. Rıza. Razı olur, razı eder. Bununla beraber razı etmesini ister. Rıza yolunda çaba gayret sarf etmesini ister. Rıza'yı kazanması için. Razı ol. Fecr suresi 27. ayette Allah Ey itminana ermiş nefis. Rabiyle mutmain olmuş. Rabbinin zikriyle mutmain olmuş. Rabbinin sevgisiyle, aşkıyla, muhabbetiyle itminan vurmuş. Nefis. Rabbine dön dedi. Rabbine dön. Rabbine koş. Rabbine Rabbine yürü. Rab'binden razı olmuş buna beraber Rabbinin razı ettiği kullarının arasına gir. Evet. Bir başlangıcı var, bir sonu var. Önce kul Rabbine dönecek, ona koşacak. O Rab'binden razı olacak ki Rabbi de ondan razı olsun. Ne olur o zaman? O zaman kul olur gir kullarımın içine. O zaman Allah'a kul olmuş olur eğer Rabbini kendinden razı ederse. O Rab'inden razı olur. Rabbini de kendinden razı ederse kul oldu, abd oldu. Allah'ın kullarının kulum dediklerinin içine girdi. Sonra gir cennetime. Cennete girdi. ''Gir cennetime.'' Allah'a ait bir abd olmuş, kul olmuş, gönlü Allah'a ait olmuş ve bu marifetullah cenneti, Allah'ın yakınlığının rızasının cennetidir. ''Cennetime gir.'' dedi. Bu durumda kul Allah'tan razı olmadan, Allah ondan razı olmaz. Allah'a gerçek manada kul olmamış olur, aynı zamanda gönlü de cennet olmamış olur. Bunun için önce Rabbine nazar etmesi gerekir. Yani Rabbinin muamelesine, efaline nazar etmesi gerekir ki görsün, onu anlasın. Her bir kul kendi hayatına nazar ederse, bakarsa Allah'ın nerede, nasıl muamele ettiğine şehadet eder. Görebileceği tek bir şey vardır. Allah'ın rahmeti, Allah'ın sevgisi, Allah'ın yakınlığı. Rabbinin onu kendine çekmesi olarak onu görür. Buna şahit olur. Eğer Allah'ın vahyiyle bakarsa, Allah'a göre anlarsa, hayatı sadece dünya hayatı olarak değil, dünya hayatını imtihan olarak görür, kazanma imkanı olarak görür, ahiretin tarlası olarak görürse asıl hayatı ebedi hayat olarak görürse bunu anlar Allah'ın muamelesini anlar biri Allah ile muhatap olmadan şehadet etmiş olmuyor Rabbim Allah'tır demiş olmuyor sadece hayali olarak evet Allah vardır şöyle yapıyor, böyle yapıyor Güzel yaparsak cennete gideriz, yanlış yaparsak cehenneme gideriz der. Bu iman değildir. Bu Allah'ın dini değildir. Allah'ın dini bütünüyle, bütün Kur'an'dır. Buna beraber bize örnek olacak olan peygamberlerdir, Resulullah Efendimiz'dir. Onların hayatına baktığımızda, onları kendimize örnek aldığımızda Allah'ın dininde olmuş oluruz. Evet. Bunun için önce itminana ermek lazım. Sonra Rabbimizden razı olmamız lazım. Sonra Allah bizden razı olur. Allah'a kul olmuş, abd olmuş oluruz. Sonra gönlümüz cennete döner. Dolayısıyla cennete de layık olmuş oluruz. Ve bu kulun kendi çabasıyla, gayretiyle kazanabileceği şeydir. İnşallah Allah nasip eder, bu Ramazan'da itminana ereriz. Rabbimizle mutmain oluruz. Daha doğrusu, Rabbimizle hayattan, kendimizden razı oluruz. Rabbimizin muamelesine razı olur, mutmain oluruz. Ona güvenir, ondan emin oluruz. Yoksa ne yaparız? yoksa Rabbimizle münakaşa ederiz. İşi ona bırakmayız, tevekkül edip teslim olmayız. Kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışırız. Elbette ki her konuda vesileye sarılmak lazım. Sonra sonra işi ona bırakmak lazım. Ondan emin olmak lazım. Onunla mutmain olmamız lazım. Ondan razı olmamız lazım. Her muamelesine razı olmamız lazım. Yoksa rıza olmaz. Allah Leyl Suresinin 19. ayetinde buyuruyor. وَمَا لِي أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَةٍ Onun katında hiç kimseye bir nimet yoktur. Hiç kimse için bir nimet yoktur. Kime nimet var? İlla dediyse sadece, sadece kime nimet var? E e ancak rabbinin ela olan yüceler yücesi olan veçini yüzünü cemarını isteyenler hariç onun cemarını isteyip gereğini yapanlar hariç O'na vasıl olmak, cemalini müşahede etmek için. Bunun için çaba gayret sarf ediyor. Rabbinin cemarını ermek için arıyor, koşuyor, çabasını gayretini sarf ediyor. Buna beraber vecihi deyince, cemari deyince, rızası da buna dahildir. İkisi aynı kapıya çıkıyor. Nasıl? Eğer Allah ondan razıysa bu durumda onu seviyor. Cemal'a ne olayık oluyor? Eğer seviyorsa aynı zamanda ondan razıdır de. İkisi birbirine karşıktır Ne kadar seviyorsa o kadar razıdır. Ne kadar razıysa o kadar seviyordur. Ama Rıza gelmemiş olabilir ama seviyor olabilir. Seviyor ama razı değildir. Neden razı değildir? Halinden razı değildir. Tavrından razı değildir, işinden razı değildir. Ama seviyor. Bir kur için de böyledir. Çocuğu yanlış yapabilir, işlerinden razı değildir ama seviyor yalnız. Ama razı olursa gerçek manadaki bir sevgiye olmuş olur. O sevgi bambaşka bir sevgi olur. Yani çocuğunun tavrından, halinden, işinden eğer bir de razı olursa o sevgi bambaşka bir sevgi olur. İki sevgi birbirinden farklıdır. Rıza mutlaka sevgiyi beraberinde getiriyor ama sevgi rızayı getirmiyor. Yani seviyor mutlaka razıdır denmez ama razıysa mutlaka seviyor. Bu durumda rıza sevginin kemaratı olmuş olur. O sevdiği ne kadar rıza seni kazanmaya çalışırsa çaba gayret sarf eder, razı olursa, razı olunursa o kadar kamil olur o. Aşkla muhabbete o kadar kamil olur. Onun için sadece iman ettim demek yetmiyor. Ne yapması gerekir bir de? Allah öyle buyuruyordu. İman etmeyenler veya imanları kendilerine bir fayda vermeyenler. Bak sevgisi var, imanı var ama imanı eğer ona rızayı kazandırmıyorsa, imanı ona fayda vermedi. İmanın onu harekete geçirip Rabbinin rızasını kazanması için ona o fedakarlığı yaptırması gerekir. O çabayı, gayreti sarf ettirmesi gerekir. Yaptırmıyorsa Allah bunun için buyurmuştu? İmanları kendilerine bir fayda vermeyenler. İman etmeyenler. ikisini aynı kefeye koyuyor. Onun için rızayı aramak lazım. Bunun için çaba gayret sarf etmek lazım. Eğer Rabbini istiyorsan evet, veci deyince onu istiyorsan onun rızasını onun sevgisini, onun yakınlığını, onun dostluğunu istiyorsan veci deyince hepsini kapsıyor. Rızayı da kapsıyor. Muhabbeti, aşkı muhabbeti de kapsıyor. Ne zaman vecihi kelimesi geçse cemali yani, Allah'ın yüzü, vech yüz demektir. Allah'ın cemali kelimesi geçse hepsini birden kapsıyor. Yoksa rıza ayrı, muhabbet ayrıydı ama vecihi ikisini birden kapsıyor. Evet, hiç kimse için bir nimet yoktur, kendisine verilecek bir nimet yoktur dedi. Yani onun karşılığına bir nimeti kazanmamıştır. Ancak Rabbinin veçini, cemalini, sevgisini, yakınlığını, dostluğunu, rızasını dileyerek çaba gayret sarf edenler müstesna. Bilsin ki o razı edilecek. Rabbi onu razı edecek. hem dünyada hem akliette ileride dedi ileride yani o bunu yapınca Rabbinin cemarını, rızasını, dostluğunu, yakınlığını kazarmak için çaba gayret sarf edince Rabi de onu razı edecek. Ne ile razı eder? Cemarıyla razı eder, rızasıyla razı eder, yakınlığıyla razı eder, dostluğuyla razı eder aşkıyla, muhabbetiyle onu razı eder. Onu kul yaparak razı eder. Bir de ona muamele ederken onu buna şahit kılar. Ondan razı olduğuna şahit kılar. Kul herhangi bir şekilde bir umutsuzluğa düştüğünde mutlaka benim bu durumumda Rabbim bana ne söylemiştir? Ne der? Allah'ın vahyi her anda inmeye devam eder. Yani o ayetler gönüle vahyolunmaya devam ediyor. Bin sene önce de devam ediyordu. Şimdi de devam eder. Kıyamete kadar devam eder. Allah vahyedeceğini vahyetmiştir. O ayetlerle bu sefer Kur'un gönlüne evet, yeniden onu vahyeder ve onu onun gönlüne indirir. Onun gönlüne inzal eder. Bir sıkıntıya bir dara düştüğü günde hangi surenin onun gönlüne gelmesi, inmesi gerekir? Duha suresi. Evet. Allah yemin ediyor. Rabbin sana küsmedi. Rabbin sana darılmadı. Rabbin seni terk etmedi. Rabbin seni bırakmadı. Rabbin sana gazap etmedi. Yani sen bu sıkıntıyı yaşıyorsun. Bunu böyle anlama. Dünya hayatı bir imtihan, sana kazanasın diye imkan veriyorum. Dik dur. Dik dur, bana güven. Ben senin Rabbinim. Her şeyi her anda yaratan ben. Her şeyin kudretinde olduğu ben Rabbinim. Senin için hayri dilemişim. Senin için ahireti dilemişim. Ahiret, senin için Dünyadan daha hayırlıdır. Bugün sıkıntı çekiyorsan, Yarının bugünden daha hayırlıdır. Umutsuzluğa düşme. Rabbin sana verecek ve seni razı edecek. Dedi. Bu durumda senin nasıl bir tavır alman lazım? Rabbini sana verip seni razı etmesi için Nasıl bir tavır alman lazım? Mü'mince bir tavır. Kulca Bir tavır bir Hazreti i olarak tavır göstermen gerekir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak tavrını göster ki, Rabb'i sana versin ve seni razı etsin. O seni razı ederse, sen de ondan razı olursun. Kulun asıl neye razı olması gerekir? Allah'ın rızasına, Allah'ın kendisinden razı olmasına razı olması gerekir. Ondan aşağısına razı olmaması gerekir. Hiçbir nimete. Nimetler rızanın sonucu olduğu için nimeti sevmelidir. Ama dünya nimet yeri değil, imtihan yeridir, kazanma yeridir. Allah'ın rızasını kazanma yeridir. Rabbini razı etme yeridir. Öbür tarafta o bizi razı edecek. Cennete gidenlere Allah öyle buyurdu. Allah onları razı edecek. Razı olmuş olarak cennete girerler. Ama bu dünyada razı etmek kula aittir. Kul Rabbini kendinden razı ederse razı olunmaya layık olur. Razı olunmayı hak eder. Bunun için Allah'ın kuluna yaptığı her muamele rızaya davettir. Razı olmasına davettir. Bir de razı olunmaya davet etmektir. Yani hem sen benden razı ol, sen benden razı ol ki ben de senden razı olayım. Sen benden Rabbin olarak razı ol, ben de senden abdım olarak, kulum olarak razı olayım. Ama bunun için senin kulluğu kabul etmen lazım. Yoksa nefis, ilahlık taslar, peşin olanı ister, dünyayı ister. Dolayısıyla Rabbini kendinden razı edemez. Ama o Rabblığını yapmaya devam eder. Son nefese kadar anlasın diye, idrak etsin diye, iman etsin diye, şükretsin diye hikmetle baksın, Rabbinin kendisini istediğini, kazanmasını istediğini, halife olmasını istediğini, meleklerin secde ettiği varlık olmasını istediğini anlasın diye muamelede bulunur. Eğer nazar etmezse, bakmazsa anlayamaz bunu. Bunun için neye bakması lazım? Allah'ın efarını, fiilini, kendisine muamelesine. Her anda kul, Rabbi ile muhataptır ve her anda ona bir muamelede bulunuyor. Muamele nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin. Eğer o muameleye Allah müsaade ettiyse, bu durumda onun bir muradı var. Ya gelen muamele nimettir, ikramdır ya da musibettir, beladır, hastalıktır, dedikodudur, iftiradır. Hiç fark etmiyor. Hepsinde istediği şey nedir? Güzel yap. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Güzel yapan kazanır, güzel yapan hayırda yarışır. Ne kadar güzel yaptıysa o kadar önde olur. Güzel yapan önde olur. Allah diyenler önde olur, ben diyenler yürüyemez. Nefsini önüne koyar, aşamaz. Dolayısıyla Rabbinin muamelesini göremez. Eğer insan Rabbinin muamelesini görürse ne olur? Her anda onun huzurunda olur, onunla olur. Onu bir an bile unutmaz. Yapacağı hareketi, tavrı karşısındaki kim olursa olsun, onun sahibine yapar, sahibi için yapar. Dolayısıyla güzel yapar. Değil iyiliğe iyilik, kötülüğe de iyilik yapar. Niye? Rabbim öyle seviyor da ondan. Rabbime göre güzel yapayım dediği için. Konuşurken de aynısını yapar. Güzel konuşur. Onun için Resulullah Efendimiz ya hayır söyleyin ya da susun dedi. Hayır söylemeyeceksen sus. Ağzını kapat. Rabbine ters düşme. Kiminle muhatap olduğunu bil. Kimin huzurunda olduğunu unutma. Rabbinin huzurundasın. Öyle buyurdu ayet-kerimede Allah çirkin sözün açıkça söylenmesini sevmez. Yani gönlünden geçtiği kötü söz, çirkin bir söz onu ağzına alma. Onu yut. Onu yut Allah onu affeder. Ama açıkça söylersen ne olur? Allah senin sözünü sevmediği için Allah'ın sevgisini kaybettin. İmanını kaybediyorsun. Allah'a yakınlığını kaybediyorsun. Varsa kaybediyorsun. Yoksa zaten biz bütün uzaklaşıyorsun. O gün, kıyamet günü kimin tartıları ağır gelirse, fahu fi ıshatin radiyeh o güzel bir hayat içindedir razı olunmuş bir hayat Rabbi onu razı eder razı olacağı bir hayat içinde o olur kimin tartıları ağır gelirse bu tartı artık neye göredir? hep beraber göreceğiz anlatmaya çalıştım el esmaul husna'ya göredir Kulun güzel yapmasına göredir. Buna beraber onun güzel yapması imanına göre kıymet de geri alır. Ne kadar imani varsa, kamilse yaptığı amelde o kadar kıymetli, değerli olur. Ahirette Allah kulunu razı eder ama dünyada kulun Rabbini razı etmesi lazım. Kul nasıl Rabbine gönlünde razı oluyorsa Allah da kulundan zatında razı olur. O rıza, fiile dökülür. Kul için de böyle, Allah için de böyledir. Kul, eğer Allah'tan razıysa, Allah'ın razı olduğu şekilde hareket eder, o onun ameline yansımış olur, fiile döker. Allah da kulundan razı olunca, razı olduğu şekilde ona muamelede bulunur. Onun için Allah'ın her muamelesi kul için hayırdır, aşktır, muhabbettir. Rızayı, o aşkı, muhabbeti, yakınlığı kazansın diyedir. O güzel yapsın ve kazansın. Hepsi bir imtihan. Eğer biri imtihanı görmediyse, imtihanı kabul etmedi, anlamadıysa, o Allah'ı kabul etmemiş. O dünya hayatının imtihan olduğunu kabul etmemiş. Çünkü imtihan olarak görmüyor. Nasıl yaparım da güzel yaparım diye bir derdi yoktur onun. Böyle bir derdi yoksa imtihanı görmüyor. İnsan birbiriyle imtihandadır. Diğer varlıkla, diğer mahlukatla imtihandadır. Eğer birbiriyle muhatap olurken imtihanı görmediyse, yok şu şöyle söyledi, bu böyle yaptı, bu böyle düşündü, eğer dediyse Allah ne yapıyor? Seni da imtihana tabi tuttu. Onun için... Herkes kendini Hazreti Adem gibi görmelidir. Gerisi, hepsi onun için bir imtihan. Diğer insanlar, diğer bütün varlık onun için bir imtihan. Cennetten aşağı inmiştir. Rabbinin huzurundan gelmiştir. Bir o vardır, bir Rabbi. Geriye dönmesi gerekir. Ama geri dönerken, Cennet olarak geri dönmesi gerekir. Gönlünün cennet olması gerekir. Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli etmesi gerekir. Yoksa cennet yok. Cennetin kokusunu alamaz. Manevi olarak bakıldığında Allah'a göre, Kur'an'a göre, Allah'ın Resulüne göre bakıldığında ölçü olarak Resulullah Efendimiz'i koyalım. O Allah'a iman etmiş. Allah'ın kendisine indirdiğine iman etmiş. Allah siz de onun gibi iman edin, ona tabi olun dedi. İmanımızı Resulullah Efendimiz'in imanının ölçüsüne vuralım. Ahlakımızı onun ahlakının ölçüsüne vuralım. Aynı şekilde Rabbimizi ciddiye almayı onun Rabbini ciddiye almasının ölçüsüne vuralım. O nasıl ki hayatını, her şeyini canını Allah yolunda kurban etmiş, biz de kendi hayatımızı onun hayatının ölçüsüne vuralım. Ne kadar tuttuysa o kadar doğrudur. Yoksa tutmadıysa ondan uzağız. Allah'ın Resulünden uzağız. Dolayısıyla Allah'ın vahyinden uzağız Dolayısıyla Allah'tan uzağız Yoksa işte mümin olmak böyledir Kul olmak böyledir Biz de ibadetimizi yapıyoruz Biz de Allah'ı seviyoruz Demek ki kimse mümin olur mu? Allah bizi mümin olarak kabul eder mi? Etmez Her akıl sahibi bunu bilir Her iman sahibi Her gönül sahibi Her feraset sahibi bunu bilir ama kendi kendini kandırmaya devam ediyor. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Ayetleri okurken gelecek. Onlar dünya hayatına razı oldular. Dünya hayatına razı oldular. Onların yeri ateştir. Allah öyle söyledi. Dünya hayatına razı olanların yeri ateştir. Nasıl dünya hayatına razı olup olmadığımızı anlarız. Eğer derdimiz dünyaysa, dünya hayatıysa, dünyaya razı olmuşuz. Dünyayı istiyoruz. Dolayısıyla dünya olursa, dünyalık olursa razı oluyoruz. Olmasa razı olmuyoruz. Dünya hayatını ahirete tercih etmişiz. Dünyanın peşinden koşuyoruz. Dünya hayatına razı olduk. Onların yeri ateştir dedi Allah. Seni affetmem dedi. Seni bunun için yaratmamışım. Dünyaya kazanasın diye seni göndermişim. Evet. Yarım gün. Yarım günlük bir hayat için seni oraya göndermişim. Sen oraya ait değilsin. Sen benimsin diyor benim. Sen bana aitsin. Benden başka bir şeyle razı olamazsın. Mutmain olamazsın. Bunu kabul edemem. Sen bana aitsin diyor. Seni kendim için yaratmışım. Bana abdolasın diye. Sevesin. Aşık olasın. Sen zaten aşıksın. Sen bendensin diyor. Nefak min ruhi. Sen bana aitsin. Eğer dünyaya razı olursan, dünya hayatına razı olursan beni kaybedersin. Kendini kaybedersin. Varlık olmaktan çıkarsın. Hiçbir şey olmazsın. Sen o zaman hiçbir şey değilsin. Varlık olmayı beceremedi. Rabbiyle varlık olmayı beceremedi çünkü. Hayali, vehmi bir şeyle kendini var zannetti, ben dedi, bence dedi. Hakiki varlığını, Rabbinden olan varlığını yok saydı. Görmezden geldi. Tadamadı, anlamadı. Neden? Rabbi ile muhatap olmadığı için her anda Allah'ın huzurunda buna beraber Allah'ın kendisine muamelede bulunduğunu kabul edemediği için yani ben dedi, o dedi bu dedi, şu dedi yani ben de ilahım bunlar da ilahdır, bunlar böyle yapıyor ben de böyle yapıyorum, Allah ne yapıyor? sizin hayatınızda Allah yok mu? Siz Allah'a iman etmediniz mi? Allah ne yapıyor? Ne istiyor senden? Ne buyurdu? Kim ne yaparsa kendine yapar. Siz iyi olun. Kötü yapanların kötülüğü size dokunmaz. Size bir zarar vermez. Sen güzel yap dedi. Sen kulluğunu yap dedi. Eğer biri sana karşı yanlış kötü yaparsa o imtihanı kaybeder. Sen kaybetmiyorsun. Sen güzel yap. Sen benim emrettiğim gibi yapmaya, sevdiğim gibi yapmaya devam et. Eğer sen beni istiyorsan. Yok, nefsinin hoşnut olmasını, razı olmasını istiyorsan nefsine uy. Nefsini kabul ettin zaten sen Allah'ı kabul etmedi. Onun için ben diyenler Allah diyemez, Allah diyenler ben demez diyorum. Ya Allah diyeceğiz ya ben diyeceğiz. Ya da ben demekten utanacağız. Utanmamız gerekir. Bu benimdir, bana yapıldı demekten utanmamız gerekir. Kim ne yaparsa yapsın, her şeyi yaratan, onun sahibi vardır. Sahibiyle muhataptır. Dolayısıyla muameleyi sahibine yapmış. İster güzellik olsun, hayır olsun, ister kötülük olsun. Sahibine yapıyor ama o sahibine gitmiyor. Sahibine gidiyor, sahibinden ona geri dönüyor. Hayırsa Rabbinden hayır gelir, muhabbetse muhabbet gelir, nimetse, ikramsa, güzellikse Rabbinden nimet gelir, ikram gelir. Ama eğer şerse o şer ona geri döner. Kime yaparsa yapsın onu sahibine yapmış çünkü. Dolayısıyla Allah'tan geri dönüyor. Senin ayrıca bir şey yapmana gerek yok. Alimul gaybi ve şehade. Alimul gayb. Allah gaybın alimidir. gaybi bilen Allah'tır. Fela yüzhürü ala gaybihi ahadin. Allah gaybini. Kendi gaybini. Kendini. Hiç kimseye açmaz. Hiç kimseye zahir etmez. Tecelli etmez. Tecelli edip kendini ona tanıtmaz. Allah gaybın alimidir. Allah gaybı kimseye açmaz değil. O ikinci planla. Ama ayet öyle geliyor. Ela <gülüyor> gaybihi. Kendi gaybini kimseye açmaz. Zahir etmez. Kime açar? Kendini kime tanıtır? Perdeyi kime aralar? İlla men irteda min resul sadece razı olduğu resullerine bu zatının gaybidir Buna beraber geriye kalan gaybi komple kapsar bir tek resullerine hepsini bütün resullere değil razı olduğu demek ki razı olmadığı daha rızaya ermeyen resuller de varmış Nebiler değil, Resuller. Allah'ın vahyini taşıyanlar. Allah'ın vahyinin altına omzunu koyanlar. Risaleti taşıyor. Eğer Allah bize gaybı açsın istiyorsak, bu durumda yapmamız gereken şey onlarla beraber olmaktır. Onlarla beraber yürümektir. Allah'ın vahyine iman etmektir. Onu gönlümüzde gönüllere taşımaktır. Zekeriyye aleyhisselam dua ederken bana bir veli ver dedi ya Rabbi. Bana veli olacak bir evlat. Benden sonra beni temsil edecek bir evlat. İşleri benim adıma yürütecek bir evlat dedi. Bana mirasçı olsun. Maneviyatıma mirasçı olsun. Nebiliğime, Resullüğüme mirasçı olsun. Onu kendisinde razı olunan kıl dedi. Ve cealhı Rabbi radiyya. Rabbinin razı olduğu bir kul olsun. Bizim de çocuklarımız için bu duayı yapmamız gerekir. Sana kul cool olsun. Ama razı olduğun bir kul cool olsun. Tabii ki bunu sadece dilimizle söylememiz yetmez. Bir de onu büyütürken öyle büyütmeye, öyle yetiştirmeye çalışmamız lazım. Her bir baba ancak evladı için dua ederken benim gibi olsun diyebilir. Bundan fazlasını söyleyemez. Söylese de duası kabul olmaz. Onun duasıyla olmaz yani. Ne kadar kuru olmuşsa o kadar isteyebilir. Ama hepimiz biliyoruz ki insanların katıratları farklıdır. Akılları da farklıdır, idrakları da farklıdır. Her şeyi farklı farklıdır. Allah onu özel yaratmış. Ama her birinin kendine bakması gerekir. Onu nasıl yaratmışsa onu öyle seviyor. Onun öyle kulluğunu seviyor. Farz edelim ki aptal biridir. Allah onun kulluğunu öyle seviyor. Aptalca seviyor. O kadar akıl vermiş, o kadar anlıyor, o kadarlık bir anlayışa sahiptir. Çobanın Yaptığı dua gibi dua yapıyor ama Allah onun duasını seviyor. Ama akıllı biri onun gibi yapamaz. Yaparsa o aptal olur. O öteki aptal değil. Öteki fıtratına uygun kulluğunu yapıyor. Biri onunla alay ederse asıl alay edilmesi gereken alay edendir. Yanlış yapıyor o çünkü. Asıl akılsız, asıl aptal olan alay edendir. Herkes Allah'ın kulüdür. Herkesi olduğu gibi kabul etmek lazım. Bunun içinde ben senin önündeyim diyemez kimse. Sen onunla bir değilsin. O başka, sen başkasın. O başka bir alem, sen başka bir alemsin. Sen kendi kulluğuna bakıp, kendi eksigini görmeye çalışman lazım. Yanlışını görmeye çalışman lazım. Ne kadar doğruyu yapıp, ne kadar yanlış yaptığına bakman lazım sena değil. Bir şey yapmak istiyorsan güzel yap. Allah adına kullarını hesaba çekme yoksa Allah'ın gazabına uğrarsın. O kim olursa olsun. Evet, Resulullah Efendimiz bir sefer, tek sefer bazı kullara göre 70 tane mürşid Kamil Sufe eshabından seçiyor. Davet etmişler. Oraya gidip İslam'ı anlatacaklar. Allah'a davet edecekler. Yolda bunları pusuya düşürüyorlar. Hepsini şehit ediyorlar. O şehit edenlere, tuzağa düşürenlere beddua etti. Kolay değil. Sayısı belli değil. Evet, 70 diye söylenir, 71 sayı değil. Bu 50 de olur, 60 da olur, 30 da olur. Hepsi şehit edilmiş, ama hepsini seçmiş göndermiş. Yani o bölüm bölümünde yetişmiş olanları göndermiş çünkü. Hatta bir ganimet geldiğinde önce onları tercih ediyor. Onlar sürekli orada eğitim görüyor çünkü beddua etti onlar. Bunu yapanlara beddua etti. Allah buyurdu sana ne onlardan? Sana ne onlardan? Böyle konuşamazsın dedi. Benim kullarım hakkında böyle konuşamazsın dedi. Sen kendi imtihanına bak. Bakınca bunu net anlarız. Kimse kimseyi ilgilendirmiyormuş. Aynı şekilde bu Resulullah Efendimiz'in amcasını şehit eden. buna beraber kızının katili evet. Zeynep annemizi hicret ederken evet, hamileydi. Deveden düşürüp öldüre. adamı affediyor. İşi biliyor, öğrenmiş işi. O da yetişiyor. O da kızmamayı öğreniyor. Kızmaması gerektiğini öğreniyor. Kızının katilini affetmek Koray bir şeyde yerdir. İman etsin, kurtulsun. Bir sefer beddua etti, o da Allah sana ne dedi onlardan? Senin kendi işine bak. Allah'ın işine akıl erdirmeye çalışmak, kulü aşar. Önce Peygamberine karşı savaşmasına müsaade eder. Sahabeyi, sahabeyi savaşı kaybettirir. Halid İbni Velid gibi. O oh, savaşını o kaybettirdi. Sonra iman ettirir. Alır bu sefer. İslam'da kullanır. Yani şu anda bu böyledir deyip hüküm veremezsin dedi Hükmü bilen bütün işler Allah'a varır dedi. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Hiç kimse de işin sonunu bilemez. Onun için Allah'ın işine karışmıyoruz. Kulun işinin sonuna da karışmıyoruz. Biz sadece Allah'a davet ediyor, güzel yapmaya çalışıyor, kazanmaya çalışıyoruz. Muhataptan önce muhatabın sahibini görüyoruz. Görmemiz gerekir. Yoksa onun adına hüküm veriyoruz. Hüküm veremeyiz. İşin sonunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Buna beraber Resulullah Efendimiz'in yanında iman etmiş olanlar var. Hatta vahiy katipliği yapan var. Sonra bir de bakıyoruz ki münafık oldu, ebediyen kaybetti. İnsanın kendinden korkması gerekir. Kendinden endişe etmesi gerekir. Başkasının hesabını görmek yerine kendi hesabını yapması gerekir. Allah kitapta İsmail'i de zikret dedi. O Rabbinin rızasını kazanmış bir kuldu. Rabbinin rızasını kazanmış. Yahya Aleyhisselam için aynısını buyurur. Allah'ın rızasını kazanmış bir kul. Eğer Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak, Rabbim benden razı olsun diyorsak, yapmamız gereken şey Rabbimizden razı olmak. Razı olmak da körü körüne olacak bir şey değildir. Ancak hakikati görünce razı oluyorsun. Allah'ın sana yaptığı her muamelenin senin için hayır olduğunu görünce razı oluyorsun. Kazanman için, ebediyen kazanman için, Hazreti insan olman için o muameleyi sana yaptığını anlarsan razı oluyorsun. Allah senin nefsini teskiye ediyor, düzeltiyor. Senin küfrünü siliyor. Bunun farkına varırsan razı oluyorsun. Rabbim benden yanadır dersen razı oluyorsun. Yok, bunu anlamadan asla razı olamazsın. Dilinle istediğin kadar ben razıyım, ben Allah'tan razıyım de... Gönlün, nefsin, kalbin, her zerren Allah'a itiraz ediyor, isyan ediyor, şirk koşuyor. Razı olamazsın. Anlamamışsın sen çünkü. Bunu anlaman gerekir. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Oku, anla. Yaratan Rabbinin ismini anla. Yaratanın bir muradı var. O muradını anla. İnşallah hep beraber... Rabbimizin rızasını kazanmak için okuyacağız. Efalini, muradını okuyacağız. Bize yaptığı muameleyi anlayacağız. Her gönülden Allah'a bir yol gider buyurdu Resulullah Efendimiz. Yol eğer Allah'ın kendisine muamelesini efalini görürse buna şahit olur bunu anlarsa oranın içine girerse Görür ki bütün efali esmasından tecelli ediyor. Evet, esmasına şahit olur. Esmalar Allah'ın zatından tecelli ediyor. Allah'ın cemali geldi. Kul huzura vardı. Böyle olmadan, efali görmeden, esmayı görmeden zatını göremez. Huzura varamaz. Gerçek manada iman etmiş olmaz. Sadece bir zanla ya da kabul etmediği halde kabul etmiş gibi numara yapar. Kendi kendine hile yapar. Onun için kulun Allah'a şahit olması gerekir. Allah'a şahit olabilmesi için, yani eşhedü la ilahe illallah diyebilmesi için, önce efaliyle muhatap olması gerekir. Onun için efalini anlatıyoruz. Allah'ın fiilleri, Allah'ın kuluna muamelesi, her muamele Allah'tan, imtihan, kazanma imkanı Eğer biri ef'aline şahit olursa, onunla olur, onun huzurunda olur. Nerede olursa olsun, onun huzurundadır. İhsan mertebesindedir. Allah'ı görüyor muştasına. görüyor. Neyi görüyor? Fiilini görüyor. Esmasının tecellisini görüyor. Yoksa nasıl görüyormuşçasına olabilir? Şahit oluyor çünkü. Zatına değil ama efaline, fiiline, işine, kudretine şahit oluyor. Olması gerekir. Olunca iman olur, şahadet etmiş olur. Allah'a şahitlik yapmış olur. Onun için tadılmayan iman, iman değildir diyoruz. Dışarıda görmek ayrı şey, bunu tatman gerekir. Tatman gereken efalidir, esmasidir. Hazreti Musa Tur'a gidiyor, Tur Dağı'na. Allah ona soruyor. Ya Musa neden böyle kavmini bırakıp böyle çarşabık geldin diye soruyor. Daha vakit var. Nedir Hazreti Musa? Onlar yol üzerinde, silah-ı üzerinde, benim arkamda izimin üstündeler. Sen benden razı olasın diye böyle aceleyle geldi. Benden razı olasın diye. İşte mesele kurun Rabbinin rızasını gözetmesidir. O benden razı olsun şunu şöyle yapayım. Rabbim benden razı olsun. Bunu böyle söyleyeyim. O benden razı olsun. Evet bunu böyle böyle koşayım. Böyle çaba gayret sarf edeyim. Deyince Rızasını istemek onun duası olmuş oldu. Aynı zamanda fiili de duasına iştirak etmiş oldu. Bu red olmayacak bir duadır. Kul Rabbinin rızası. Rabbim benden razı olsun. Rabbim bana kulum desin. Eğer bir kulun derdi bu olduysa, tabii ona göre çabası gayreti oldu gibi, Allah bunu ihsan eder, ikram eder. Bunu verir. Allah'ın kendisinden razı olduğu bir de sözünü sevdiği kimseden başka kimsenin şefaati bir fayda vermez dedi eğer Allah onu seviyorsa ondan razıysa sözünü seviyor ondan razıysa rahman rahman ondan razıysa o rahmet olmuşsa buna beraber Rahmete davet etmiş, Allah onun sözünden razı olmuşsa bir tek onun şefaati işe yarar. Başkasının şefaati işe yaramaz. Kabul görmez. Allah kimse de o şefaati kabul etmez, yardım edemez. İnşallah birbirimize rahmet olacağız biz Rabbimizden razı olacağız. Rabbimiz bizden razı olur inşallah. Biz Rabbimizin sözünden, kelamından razı oluruz. Rabbimiz de bizim sözümüzden razı olur. İnşallah bu Ramazan'da hep beraber çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Yarından itibaren inşallah Trafik ışıklarında iftar dağıtmaya başlayacağız. Arkadaşlar iftarı dağıtırken sabırlı olmaları gerekir, hoşgörülü olmaları gerekir, yetmez. Tebessüm halinde olmaları gerekir. Asık bir suratla yapılmış ikram, ikram değildir. Asık bir suratla ikram yapılmaz. Karşımızdaki sadece suyu koymayı değil, güler yüzümüzü görmesi gerekir. Güler yüzümüzü, tebessüm halimizi görmesi gerekir. Müminin mümine sadakası, müminin mümine tebessümü sadakadır buyurdu. Kurma sadakasını, su sadakasını verirken tebessüm sadakasını unutmuyoruz. Tebessüm sadakası kurmadan da sudan da önce gelir. Tebessümle bunu yapmayanlar lütfen yapmasınlar. Bu ikramı tebessümle yapmayanlar yapmasın. Verirken hurmayı böyle alıp uzatıp vermiyoruz. Ne diyoruz? Artık o anda ne söylenmesi gerekirse duruma göre öyle söylüyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz, hayırlı iftarlar diyoruz. Artık duruma göre kim nasıl konuşacaksa öyle konuşması gerekir. Hayırlı yolculuklar diyoruz artık duruma göre. Eğer sevap olarak bu anlaşılacak olsa kurbanın sevabi suyun sevabi birse ötekinin bindir. On demiyorum, bin. Tebessüm gönüle işliyor, gönüle. Buna beraber o verdiğin suyun, kurbanın tadını değiştirir. Maneviyata dönüştürür. Aşka, muhabbete dönüştürür. O artık, onu yiyen, içen, kurmayla su yiyip içmiyor. Onunla beraber bir aşk, bir muhabbet yiyip içiyor. Kardeşlik aşkı. Mümin kardeşliğinin aşkını, muhabbetini içiyor. Yetmez. Rabbinin rahmetini içiyor. Rabbim bana ikram etti. Evet. Bunu yiyip içiyor. Onun için ikram, bu ikram suyla, kurma'nın hurmanın ikramı değildir. Kim bunu benden böyle anladıysa yanlış anladı. Beni hiç tanımamış demektir. Benim hurma ya da su ikram ettiğini zanneden ben hiç tanımamış, anlamamış demektir. Benim böyle bir derdim, böyle bir niyetim yoktur. Yoksa üç dakika, beş dakika sonra yemek yemiş, açlıktan ölecek değil ya. Beş dakika sonra olsa ne olur? Yarım saat sonra olsa ne olur? Yani benim derdim, o açtır aman, aç kalmasın diye miydir Hayır, böyle bir derdim yoktur. Benim başka bir derdim var. Söyledim gaye, aşkı, muhabbeti, rahmeti, Buna beraber kardeşliği ikram etmektir. Onun gönlüne ikram etmektir. Midesine değil. Bunu doğru anlayalım. Onun için söyledim. Tebessümle bunu yapmayanlar yapmasın. Lütfen. Ona mani olmuş olur. O e, suyla kurmayı da çöpe atmış oluruz. Yani midde çöpüne atmış oluruz. Böyle bir şeyimiz de yok. Durumumuz yoktur fazla paramızı korunun için çepe atmayalım. Siz hurma üstü verin, gerisi bana aittir. Ben işimi yaparım. Benim bir hesabım var. O anda ben işimi yaparım. Sizinle beraber onu yapar. Yalnız yaparken tereddütmedim. İstediğim şey budur. İnşallah mesele anlaşılmış. Meselenin ciddiyeti anlaşılmış. Söyledim. Yani on dakika sonra iptal yapsa ne olacak? Yapmadı iki yudum su içti bir kurma yedi. Bunun ne önemi vardır? Bunun bir önemi yok. Mesele o değildir. Söyledim, ikram ettiğimiz aşktır, muhabbettir, kardeşliktir, rahmettir. Allah'ın kurun Allah'ın ikramını görmesidir. Rabbine olan yakınlığı tatmasıdır. Rabbim bana ikram etti demesidir. Manevi olarak takmin edemediğimiz anlamlayacağımız kadar evet, nimet vardır. İkram vardır o. İki kurma bir bardak suda. Derdimiz Mide derdi değildir yani. Gönül derdi bu. Başka bir şeydir bu. Evet. Mesele anlaşılmış inşallah. İnşallah ben de geleceğim tabii. Hatta böyle her bir kardeşimizde uğramayı düşünüyorduk ama vakit buna yetmeyecek gibi. Belki bir, belki iki yere gidebiliriz. Allah nasip ederse ben de dağıtmayı düşünüyorum. İkram olsun. Rabbimiz bizi işin başında görsün. Onun rızasını isterken, kullarına ikram etmeyi isterken, ikramın sahibi Allah'tır. Rabbimizden alıp ikram edeceğiz. Rabbimizden alıp ikram edeceğiz derken, suyu kurmayı demiyorum, manevi nimeti söylüyorum. O onun kılıfidir, o onun elbisesidir. Kabe'dir. İçinde rahmet vardır, muhabbet vardır, iman vardır, kardeşlik vardır. Sonra inşallah buna şahit olacağız. Neler ektiğimize şahit olacağız. Allah'ın rızası bir de kulların rızasından geçiyor. Kullarını razı ettik mi o da bizden razı olur. Guyruğunu sevdik mi, o da bizi sever. İnşallah derdimiz Rabbimizin rızasıdır. Dolayısıyla birbirimizi de razı etmeye çalışacağız. Rabbimizin emrettiği, sevdiği gibi yapacağız, kazanacağız. Bu Ramazan'da kazanmamız lazım. Bugün böyle bir giriş yaptık. Nizul sırasına göre yapıyoruz. Sıra ona gelmiş. Birkaç ayet sadece okuyabildik. Hep beraber Rabbimizi anlayacağız. Onu anlamamız gerekir. Anlamadan olmaz. Tanımadan olmaz. Bizi niçin yarattığını, bizden ne istediğini anlamadan olmaz. Niye burada olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini anlamadan olmaz. Başımızı secdeye koyduğumuzda, başımızın nerede olduğunu anlamadan olmaz. Başımızı secdeye koyduğumuzda, başımız arştadır. Bunu tatmadan olmaz. Evet. Allah hepinizden razı olsun.